Vakır el Hadi, Hadi Muhammed (c)alallahu aleyhi ve sallam. Vşer el Umur, muhtesatı ha. Vkul muhteset bidga. Vkul bidga zlala. Vkul zlala fil Nahr. Ağa zan yallah, eya kum min Ondan yardım ve maaf ettirleriz.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 Dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir. Allah hepimize muğfiret etsin. Rabbim müslümanca yaşamayı müslümanca ölmeyi ve Rabbinin arşının altında gölgelenmeyi hepimize nasip etsin cehaletimize gidersin Hakk'a gönül veren teslim olan o muahit, tevhid ehli insanlardan eylesin Allah bizleri karla, soğuk suyla doluyla yıkandığı gibi günahlardan bizleri arındırsın Kardeşlerim Rabbimiz Subhanu ve Teala her ibadette kendi rızasını istediği gibi Allah Azze ve Celle ibadetlerde de kendi razı olduğu ameli içimizden seçip gönderdiği Resullerle öğretmiş ve bize de o şekilde yaptığınızda ancak kabul ederim demiştir. Allah bir an olsun nefsimize bizleri bırakmasın işte iki gündür bugün üçüncü gün devam ettiğimiz bu sohbet dizisinde şu günlerde namazın üzerinde duruyoruz ki hassasiyetle de durmamız gerekiyor çünkü kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında namazdan alakalı ne kadar ifade olursun bakın hep namazı dost doğru kılın ifadesini kullanmıştır. Allah o doğru kılanlardan bizleri eylesin. Namazı dost doğru kılın. Evet. Allah Resulü anisselatü veselam salatü selam onun üzerine olsun. Namazı bize anlatırken. Beni nasıl namaz kılıyor, görüyorsanız öyle de namaz kılın demiştir. Allahü Vüsin anisü latti ve sallam namaz kılma hususunda bizlere bir sözünde bakın ne diyor. Şüphesiz diyor kul namazı kılar Ancak bu namazın kendisine onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedi de biri, altıda biri, beşte biri dörtte biri, üçte biri ya da yarısı yazılır diyor. Bunu en yakın Ebu Davud'ta bulabilirsiniz arkadaşlar. Dinde bidat ihdas etmeden özellikle allah Azze ve celle'nin rızasını arayıp kelime-i şehadetten sonra dinde en büyük rükünlerden birisi namazdır. Rabbim bu hususta bidattan uzak duran sakınan nasihata uyan ve aleyhissalatü vesselamın kıldığı gibi namaz kılan samimukullardan bizlere eylesin dinde olmayan şeyler biliyorsunuz bidattır bidat sünnetin zıttıdır Rabbimiz subhanahu ve teala bizlere hayır ihsan etsin kardeşlerim. Kardeşlerim namaz kılınabilmek için biliyorsunuz önce abdestin güzel bir şekilde alınması gerekir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam namazı kılabilmek için önce abdest almak gerektiğini Temizlik olmadan hiçbir namaz Allah katında mahpul değildir demiştir. Farz olsun, nafile olsun, hangi namazı birisi kılacaksa muhakkak güzel bir abdest alması gerekir. Abdest nasıl alınırdı? Resmelesiz abdest kabul değil. Eller güzelce yıkanır, parmak araları hilallenir. 3 kere ağza dolu dolu su verilir, 3 kere burna dolu dolu su verilir, sümkürülür. Ramazan ayı ise biraz daha az verilir. 3 kere yüz yıkanır, 3 kere sağ kol dirseklere kadar, 3 kere sol kol dirseklere kadar yıkanır. Sonra kafa 2 elle tamamen alından başlayarak ensiye kadar gider, gelir, komple mest olur ve kulaklar şehadet parmakları kulağın içine konur sağ baş parmaklar kulağın üstünden mest eder. sonra sağ ayak parmak araları hilallenerek yıkanır sonra sol ayak hilallanarak yıkanır sonra kelime-i şahadet getirilir ve abdestten artan sudan bir miktar içilir ve iki rekat Allah rızası için nafile olarak abdest namazı kılınır evet Rabım hayırdan ayırmasın abdest olan, abdesti gezen abdesti yatan ve bunun razı olduğu usanma kullarının arasına bizler de koysun kardeşler farz olsun nafile olsun muhakkak abdest gerekir kardeşlerim namaza kalkıldığında tabi ki kalkma amacı bile bir niyettir kıbleye dönme ve niyet tamamen kalbidir hiçbir zaman namazda dille niyet yapılmaz Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi hiçbir şekilde böyle bir ifade gelmemiştir yani hani belki halk arasında duymuşsunuzdur durdum divana uydum Kur'an'a yönüm kıble kıblem Kâbi'ye karşı niyet ettim işte falan namazın falan sünnetine veya farzına diye böyle bir uygulama Allah'ın dininde yok kardeşlerim. Kıbleye yönelirsin, Allahu Ekber der, elini göğsünün üzerinden bağlar, devam edersin. Şöyle düşünün, bir Cuma günü düşünün. Nereye gidiyorsun diye birisi sorsa, ne dersiniz? Cuma'ya gidiyorum. E, cuma günü gittiğinde, imam Minber'e geçip de, millet saf tuttuğunda, kahmet getirildiğinde, neye niyetlenerek gider? Yani niyet tamamen kalbidir. Dil olarak Peygamber Aleyhisselam'dan hiçbir zaman gelmemiştir. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Dille niyet bu bidattır. Bundan uzak durmak gerekir. Yine kardeşlerim ister imam olsun, ister kişi tek başına namaz kılar olsun namaz kılan insan önüne sütre koymalıdır. Sütre. Yani önünden birinin geçmesine mani olacak şekilde veya namaz kıldığını işaret edecek şekilde bir engel, bir mani koyması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bunun en küçük ne kadar olacak diye sorulduğunda devenin o semerinin üzerinde duran Arka kaşık gibi, yani bir yumruk böyle elinize sıkın bir yumru, tabi ve duvara doğru bir duvar olur sütre, bir evin e, bir eşyası olur. Ama seyde mahalinizin hemen önüne bir sütre koymanız gerekir, bu namazın adabındandır. Evet, sütresiz namaz olmaz. Evet. Yine kardeşlerim, sütreden sonra kıbleye dönelme, dönme şartı vardır. Kıbleye döndükten sonra namaz kılan kişi Allahu ekber diyerek tekbir getirir. Kardeşlerim, namazda insanın kıyamda duracağı yer belli ve bakacağı yer de bellidir. Yani secde ettiği noktaya bakması gerekir. Namazın adabı budur. Hatta bazı hadislere baktığımızda rivayetlere Allah onlardan razı olsun. Allah onlara merhamet etsin. Bizlere de acısın. Onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin. Birinin namazda orasıyla burasıyla oynadığını gören sahabe namazda da tilki gibi sağa sola baktığını görüyor bizler diyor peygamberin zamanındayken gözümüzü secde mahallinden ayırmazdık bugünse sizler diyor gözünüzü namazda diyor her tarafa döndürüyor ve her yerinizden oynuyorsunuz diyor o gün diyor çarşıya gittiğimizde herkesten alışveriş yapabilirdik onlar emin insanlardı diyor bugünse diyor çarşıda alışveriş yapacağımız falandan başkası yok diyor. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. Bakın namazdaki bir huşu namazdaki insanın gözünü kılarken dikkat edeceği noktaya dikmesi, onun dışında bir yere bakmaması ta ticaretteki eminliğine kadar yansıyor. İşte namazın günde be sefer evinizin önünden bir nehir aksa ve siz de girseniz sizden kirden bir eser kalır mı? Kalmaz ya Allah'ın Resulü diyor. İşte namazın insanı nasıl temizlediğini bir anlayalım kardeşlerim. Evet. Secde ettiği noktaya bakar ve tekbir esnasında kardeşlerim eller omuzların biraz üstünde kalkar. Yani Allahu Ekber dendiğinde eller kurakların hizasına kadar kalkar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki elini sağ el, sol elin bileği üzerine, kol üzerine gelecek şekilde göğsünün üzerinde birleştirir. Yani biz peygamberler sağ eli, sol elin üzerine ve göğsün üzerine koymakla emrolunduk diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki namazda kıbleye dönme, iç huzuru sağlama, abdestli olma, secde edilecek noktaya bakma, Allahu Ekber deyince eller, kulakların hizasına kadar kalkma. Ve akabinde kardeşlerim bakın iftidah tekbirinde Ali selatü vesselam bazı dualar yapmıştır. Bu dualar bakın şunlardır. Ee, tekbirden hemen sonra iftitah duası adı verilen ve okunması sünnet olan dualar vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Allahum ba'id bayni wa bayna khataayaaya kama ba'adta Ey Allah'ım, doğu ve batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi beni de hatalarımdan, kusurlarımdan uzak tut. Allahım Beyaz elbisenin kir ve pislikten arınması gibi beni de günahlarımdan arındır. Allah'ım hata ve günahlarımı suyla, karla, doluyla temizle. Amin. Veyahut namaz kılan kişi bu dua yerine şu duayı da okuyabilir kardeşlerim. Subhanekallâhumu bihamdik ve tedârak esmuk ve teâlâ ceddük ve la ilahe Allah'ım seni hamdla her türlü eksiklikten tenzih ederim. Adın yüce şanın pek uğrayıdır. Senden başka ilah yoktur. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim bu duaları öğrenelim. Namaz kılan kişi zikrettiğimiz bu iki dua dışında ve vesselam efendimize ref edilen kendisinin kesin olarak herhangi bir duayı okuyabilir yani iftitaht tekbiriyle alakalı gelen birçok hadislerde dualar var bunlardan hangi birini ezberler okursanız bunda bir mahsur yok ben bu ikisini seçtim bunları zikretmeyi uygun gördüm. Siz bunlardan hangisini ezberlemek isterseniz hadis kitaplarında bu dualar vardır. Rabbim hıfsınızı artırsın. anlayışımızı artırsın. Onlardan hangisini isterseniz öğrenebilirsiniz. Daha sonra kardeşlerim iftitah tekbirinden sonra Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Evet. Arkasından Evuzu Besmele çekilir. Kovulmuş şeytandan Allah Azze ve Celle'ye sığınılır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıraata başlanır. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman Eûz'ü ve Besmele'yi açıkla okumamıştı. Onun kıraatı Bismillahirrahmanirrahim.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 غَيْرِ الْمَيْضُبِ عَلَيْهِمْ Evet. Amin. Ah. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizin iki hasletiniz vardır ki, Yahudiler buna haset ederler. Bunlar, aranızda yaymış olduğunuz selamla namazın akabinde Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlenmesidir diyor kardeşlerim namazda imamın arkasında olsun sesli olsun sessiz namazlarda olsun Fatiha suresini okumayanın namazı geçerli değildir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda imamın arkasında imam ister sesli ister sessiz okusun yani ister sabah akşam yatsı olsun ister öğle ikindi namaz olsun imamın arkasında namaz kılan birisi muhakkak içinden Fatiha'yı okuyacak, Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur kardeşler. Allah hepimize mağfiret etsin. Fatiha suresi okunduktan sonra cehri namazlarda yüksek sesle hafi namazlarda ise içinden amin denir. Daha sonra kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'den dilediği ayetleri okur. Bismillahirrahmanirrahim Ve şemsi ve duhaha والقمر إذا تلاها والمار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح كَهَ وَفَدَ خَدَنَ دَسَها كَذَبَت ثَمودُ بِطَغَواها إِذِ انْبَعَثَ اشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُونُ فَعْطَرُوَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْدِهِمْ فَسَوَّهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا Kardeşlerim, Fatiha'dan sonra öğle, ikindi ve yatsı vakitlerinde Fatiha'dan sonra orta uzunluktaki surelerinin okunması uygundur. Sabah namazında ise Fatiha'dan sonra uzun surelerin okunması daha eftaldır. Akşam namazında ise namaz kılan kişi bazen uzun, bazen kısa sure okumayı tercih edebilir. Allah hepimize mağfiret etsin. Şimdi ne yapıyoruz? Zam-ı sure bitti. Sıra geldi. Namaz kılan kişi ne yapar? Allahu Ekber der, ellerini ne yapacak? İki elini de omuzları hizasına kadar kaldıracak, rüküye gidecek. Rükü baş, sırt ile aynı hizada olacak. Ellerini, dizleri üzerine parmakları açık bir şekilde koyacak. Rükü esnasında huzur içinde olacak. Allah hepimize böyle rükü yapmayı nasip etsin kardeşlerim bakın ruka esnasında kişi Rabbi -Azim, yani onu Rabbimi her türlü eksiklikten tenzih ederim duasını okut ve bu duayı üç veya daha fazla tekrar getirmesi en uygun olandır kardeşlerim. Bununla birlikte şu duada okumak müstehaptır. Subhanek Allahumma ve bihamdik Allah'ım seni hamdla tesbih ederim Allah'ım beni bağışla kardeşlerim burada yapılan birçok dualar vardır Allah hepimize bunları öğrenmeyi ve bununla amel etmeyi nasip etsin hadis-i şeriflerde burada birçok tenevvat var Burada istediğinizi seçebilirsiniz ama nakledilenin dışında kafamıza göre hareket edemeyiz. Evet. Ruku da hamdımızı da yaptık. Sonra namaz kılan kişi ellerini omuzları hizasına kadar kaldırarak rükudan kalkar. Hem imam hem de cemaat semiallahu limen hamide Allahu Teala kendisine ham eden kimseyi işitti diye dua eder. Rukudan kalkıp kıyam vaziyetinde bekleyen kişi Rabbana wa lak alhamd hamdan kâtiir ve evet. ve ve min şeyin Ancak namaz kılan kişi Cemaattan biri ise bu durumda ruku sonrasında kıyamda şu duayı okur. Ahlul ve Allahım sen övgiye ve şerefe kulun övgüsünden daha fazlasına en layık olansın hepimiz senin konunur Allah'ım senin verdiğine mani olacak hiç kimse yoktur senin engel olduğuna da karşı çıkacak hiç kimse yoktur kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin en kestirmesi bunun semallahu lumen hamide rabbena velekel Hamt denir. Ama bunun dışındaki bu duaları da öğrenip yaparken e, yaparsak e, çok daha fazla istifade ederiz. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bizimki burada öğretme, öğrenme, yaşama babı. Allah hayırdan ayırmasın. Evet demek ki namaz kılan kişi ruku öncesinde olduğu gibi rukudan sonra da ellerini göğsünün üzerine koyar, bağlar bu da aynen vahil bin hucur ve sehil bin saat kanalıyla gelen rivayette olduğu gibi evet, Rabbim hayırdan ayırmasın şimdi rukudan kalktık, eller göğüs üzerinde ne yapıyoruz şimdi? Secdeye gideceğiz değil mi? Namaz kılan kişi eğer güçlük çekmiyorsa önce elleri sonra dizleri koyar. Allahu Allahu akrab der. Elleri omuzları hizasına kadar kaldırır. Sonra önce eller sonra dizler secdeye gider el ve ayak parmaklarını kıble istikametine çevirir el parmakları secde pozisyonunda birbirine bitişik ve düz vaziyettedir secde pozisyonunda bir kişinin yedi uğruğu yerle temas halindedir Burnu, alını, baş eller, dizler ayak parmakları Allah hepimize hakkıyla secde etmeyi nasip etsin ve secdede huşu içinde insan kapanır ve akabinde secdede e, secde yapan kişi ulu Rabbimi her türlü eksiklikten tenzih ederim anlamına gelen bu tuayı kardeşlerim üç veya daha fazla okuma sünnettir Minimum birlikte şu duayı okumak da müstehaptır. Subhanekallahumma rabbena ve bihamdik Allah'ım seni hamdla tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Amin ya Rabb. Secdeden kişi Ali Sülatu şu sözüne binaen secde vaziyetinde çokça dua eder. Ruku'da Rabbınızı yüceltin. Sezde'de duayı çoğaltın çünkü dualarınızın kabulüne en uygun an secde diyor. Allah hepimize muhafır etsin kardeşlerim kıldığı namaz ister nafile ister farzul olsun secdeden kişi Rabbim'den dünya ve ahiretin hayır ve bereketini diler namaz kılan kişi kollarını gövdesinden karnını dizlerinin üst kısmından baldırlarını da ayaklarından uzak tutmaya dirseklerini de yere temas ettirmemeye çalışır zira aleyhissalatü vesselam efendimiz sezde esnasında itidalle olun sizden hiç kimse kollarını köpeğin yere yaydığı gibi yaymasın diyorum evet Rabbim hepimize hayır ihsan etsin. Hani bazen insanlar secdeye gittiğinde böyle ellerini dirseklerini hep yere yapıştırır ya bu türlü namazda haram. Allah Resulü bunu özellikle nehy ediyor kardeşlerim. Köpeklerin diyor ellerini yere koyduğu gibi koymayın. Kadın olsun, erkek olsun dirsekler kalkacak ve dik duracak. Sadece eller bileklerin olduğu yere kadar yere yapışırlanacak. Diğer yere kalkık olacak. Ve secdeden kalk e, tabi namaz kılan kişi tekbir getirir. Allahu akbar der. Ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır. Oturak vaziyetine gelir. Oturak vaziyetinde sol ayak yatırılır sol kalça sol ayağın üzerine sağ ayak dikilir ve parmaklar kıbleye gelecek şekilde ne yapar? durur bu kısımda da eller dizlerin üst kısmı üzerine konur ve iki secde arasındayken Allah Resulü bakın ne duası yapıyor. Rab'bi bağışla, rahmetle, uhdeni, rızıknı, afini, Rabbim, beni bağışla. Bana merhamet eyle. Bana hidayet nasip et. Rabbim bana rızık ver. Bana afiyet ihsan et. görmemde bana yardımcı ol. Amin ya Rabbi İşte İki secde arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu. Bu esnada insan bu duaları yaptığında hakikaten huzur ve sekinet içinde olur. Namaz kılan kişi ikinci secdeye de ne yapar? Yine Allahu Ekber diyerek tekbir getirir. Ellerini omuzları hizasına kadar kaldırır tekrar secdeye gider ve aynen birinci secdede yaptığı gibi duaları bunda da yapar, tekrarlar. Ve yine Allahu akbar diyerek tekbir getirir, başını kaldırır ve kaldırdıktan sonra burada secdeden doğrulduktan sonra kardeşlerim az bir istirahat oturuşu vardır. Buna İstirahat oturuş adı verilir, bir süre beklenir. Sonra eller yere dayanarak kıyama kalkılır, ikinci rekata kalkılır. Burada artık iftihah tekbirinin duası yoktur. Aynen birinci rekatta olduğu gibi önce fatiha, sonra Kur'an-ı Kerim'den kolayına gelen bazı sure veya ayetler okunur. Daha sonra da ilk rekatta yaptığının aynısını ikinci rekatta da tekrarlar. Birinci de tarif ettiğimiz için e, teferratına tekrar girmiyorum. Sonra ikinci rekatta secdeden kalkınca teşeğüte oturulur. Eğer namaz sabah, cuma bayram namazları gibi İki rekatlık bir namazsa, secdeden sonra sağ ayak dikilir, sol ayak yayılır, sağ el sağ dizin üzerine, şahadet parnağı hariç diğer parnaklar kapalı olacak şekilde komur, kıble istikametinde şahadet parnağı, tevhid isimgeler ve parnak iner karkar. Kar. Burada parnak, orta parmakla baş parmak birleştirilerek halka da yapılabilir hadislerde bu da gelmiştir ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşeğüdde iken sürekli şehadet parmağını selama kadar oynatmış ve gözünü de ondan ayırmamıştır kardeşlerim Rabbim hayırdan ayırmasın teşeğüd ve teşeğüdde okunacak dualar şunlardır <Sessizlik> Bütün dualar senalar yapmış olduğumuz bedeni mal olarak ibadetlerin hepsi Allah'a mahsustur Ey mertebesi yüce peygamber Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerine olsun selam ve esenlik bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının da üzerine olsun ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resuludur daha sonra kardeşlerim bu tahiyatta Allah Resulü Aleyhisselatü öğrettiği birçok dualar vardır. Aynen ettehiyatının çeşitlerinde. Hangisini isterseniz öğrenip burada okuyabilirsiniz. Burada temevvat var, çeşitlilik var. Bunda seçme hakkınız var. İstediğinizi yapabilirsiniz kardeşlerim. Allah hayırdan ayırmasın. Rab'bim gayretinizi artırsın. Tahiyattan sonra Allah Resulü Han ve selam bizlere şu duaları öğretmiştir. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kemaa sallayta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim innaka Hamidun Mecid ve bârik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kemaa ala Ibrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Mecid Evet. Ey Allah'ım Muhammed ve onun aline salat rahmet et İbrahim Aleyhisselam'a aline salat ettiğin gibi şüphe yok ki sen övgüye layıksın Ey Allah'ım Muhammed ve onun aline bereket ver İbrahim Aleyhisselam'a ve onun aline bereket verdiğin gibi şüphe yok ki sen övgüye layıksın Evet Kardeşlerim, teşeüttte, teşeütt duası okunduktan sonra, salli ve barikte okunduktan sonra, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu dört hususta Allahu Teala'dan sığınma talebinde bulunuyor ve bunu bizlere sıkı sıkı tembih edip öğrenmenizi tavsiye etmiştir. Salli ve barikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere şu duayı öğretmiştir. Allahümme inni eûzu bike min azâbi cehennem ve min azâbil kabr ve min fitnetil mehya vel mamat ve min fitnetil mesih-i Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden mesih-i deccal'ın fitnesinden sana sığınırız. Amin Ya Rabbi kardeşlerim namaz kılan kişi kıldığı bu namaz ister farz olsun ister nafile olsun sonra dünya ve ahirete dair iyilik ve güzellikler için duada bulunur evet sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşebbüpte kişi beğendiği duayı seçsin ve onu okusun demiştir bu da ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dualar olması gerekir. E, telefustaki hatalar olabilir. E, hatalı okusanız bile Allah her hatanıza karşı iki kıraat sevap verir diyor. Allah hayırdan ayırmasın. Sonra kardeşlerim, iki rekat bu. Sağına ve soluna Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun diyerek ne yapar? Namazdan çıkar. Evet, eğer namaz akşam namazı gibi üç rekatlıysa veya öyle ikindi, yatsı gibi dört rakatlı bir namazsa namaz kılan kişi ilk teşeğütten teşeğüt duasını ve salli ve bari okuduktan sonra ellerini dayanarak ne yapar? Ayağa kalkar ve Fatiha e, Fatiha'yı okuduktan sonra farz namazsa eee artık bundan sonra üçüncü rekatta kardeşlerim e, zanlı suru okunmaz tekrar ruku secde kalkar tekrar dördüncüde yine sadece fatiha'yı okur ve secdeye tahiyyat duasını heh, secdeye gider ve e, secdede kalktıktan sonra tahiyyat okur, salli, barik ve dört şeyden Allah'a sığınarak selam verir. Tekrar teşebbü duasını alalım. Ettehiyyatu lillahi ve salavat ve tayyibat Esselamu aleyke eyyuhannabiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü anne Muhammeden abdühü ve sonra salli barik ve dört şeyden Allah'a sığınılır ve arkasından selam verilir. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki üç rekat kılındığında üçüncüde dört rekattık namazlardaysa dördüncüde böyle kılınır. Evet. devam edelim. Ne yaptık? Şimdi namaz bitti. Namaz kılan kişi sağına ve soluna selam verdikten sonra ne yapar? üç kere Allah'a istiğfar eder. Sonra imam yerinden ayrılmadan önce şöyle der. Allahumme ente's selam ve minke's selam de ikram. Ey Allah'ım, sen barış esenlik kaynağısın barış ve esenlik de sendedir ey celal ve ikram sahibi Allah'ım sen yücesin ulusun der ve şöyle der la ilahe illallah vahdehu la şerikele lehu'l mülk, ve lehu'l hamdu ve ala kulli şeyin kadir Allahümme la mani'a lime a'tayt ve la mu'tiya mena't وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدْ بِمِنْ كَالْجَدْ Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir. O ortağı yoktur. Mülk ve hamd O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım senin verdiğine mani olacak hiç kimse yok. Senin engel olduğuna da karşı çıkacak hiç kimse yok. Evet. Faat sman la havle ve la kuvvete illa billah la ilaha illa allah ve la illa iyah hasan la illa allah ancak allah'a mahsustur ondan başka ilah yoktur kafirler hoşlanmasa da dini sadece Allah'a has kılarak ibadet ederiz fazla nimet ve güzel övgüler onadır Allah'tan başka ilah yoktur evet bizler burada birer örneğini vererek bu duaları öğretmeye çalışıyoruz İnşallah siz bunların çeşitlerini de öğrenir ibadetlerinizde daha ihlasla yaparsınız kardeşlerim. Ben burada birer tanesini seçtim. Nasip olursa inşallah bu duaları toplar. Komple bir okuruz. Koyarız. Siz de ezberlersiniz inşallah. Daha sonra kardeşlerim 33 kere Subhanallah 33 kere Elhamdülillah 33 kere Allahu Ekber denir. Tesbihattan sonra La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir Buradan sonra kardeşlerim tesbihattan sonra ki halk arasında hep e, yanlış yapılan bir uygulama var tesbihatın önünde bir şeyler okunup sonra tesbihat okunur derler önce tesbihat okunur Tesbihatın akabinde sonra ayet-el kürsü okunur. Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum La te'akuduhu sinetun vela navm Lehu ma fil semavati ve ma fil ard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 Evet kardeşlerim, tesbihattan sonra ayet-el kürsü okunur ve her namazdan sonra önce ihlas Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahadı Allahu samed. Lem <Gülüşmeler> yelidi ve lem yuledi Ve lem yekullahu kufven ahadı İhlas okunduktan sonra sonra felak بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sonra da Nas sureleri okunur. Bismillahirrahmanirrahim Kul rahmani r bi Rabbi nas Melikin nas Ilah nas min sharri al-waswas al-khals, al-ladhi fi al nas minel cinneti ven nas Evet kardeşlerim. Allah Resulü Hanisi ve Selam namazı kılıp selamını verip duasını edip 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber deyip tesbihattan sonra Ayetel Kürsi okuyor, İhlas'ı okuyor, Fela okuyor ve Nas surelerini okuyor. Bu 3 sureyi sabah ve akşam namazından sonra üçer defa okuma Ali ve vesselam'ın gelen hadislerinde vardır. Sünnettir. Allah sürekli samice yapan, devamlı yapanlardan eylesin kardeşlerim. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın. Ee, yeni öğrenen, namazı bilmeyen veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashabtan bir tanesi geliyor. Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü benim kafam çok kalın. Ee, benim kafam bir şey almıyor. Bana öyle şey öğret ki onlarla e, ben namaz kılayım dediğinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber'de La havle ve la kuvvete de bu sana yeter demiştir. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Ee, Murat namazı başından beri herhalde takip etmediğiniz için bunu soruyorsunuz. Biz kayıt da yapıyoruz. İnşallah dersten sonra tekrar yayınlanır. Dinlerseniz baştan sonra namazı ta başından alıp buraya kadar geldik. İnşallah daha net anlaşılmış olur kardeşlerim her müslümanın kadın olsun erkeği olsun namazda yaptığı bütün zikirler hareketler aynıdır ne kadının erkeğe ne de erkeğin kadına bir ayrıcalığı namazın şeklinde yoktur her müslüman kadın olsun her müslüman erkek her rükümde yapacağı hareket aynıdır hiçbir değişiklik yoktur her Müslüman kadın ve her erkek öğlen namazından önce 4 sonra 2, akşam ve yatsı namazından sonra 2, sabah namazından önce 2 rekat olmak üzere toplam 12 rekat namaz kılması sünnete uygundur. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen sünnetullah budur. Tekrarlıyorum, fazların önünde ve arkasında a.s.m'ın kıldığı namazda sabahın sünneti iki, farzı iki, öğlenin evvelinden dört sünnet, dört faz, iki sünnet, ikindi de sadece dört farz, akşam önce farzı üç rekat kılınır, arkasından iki sünnet, yatsın önünde sünneti yoktur, dört faz, arkasından iki sünnettir. Rabbim haktan ayırmasın bunlara revatip adı verilir çünkü ve vesselam bu namazları seferi olmadığı zamanda düzenli olarak kılmıştır Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seferdeyken şünnet namaz kılmazdı sadece sabahın şünnetini ve bitiri kılardı Öyleyi sadece iki farz ikindiği iki farz akşam sadece farzıyla kılınır, sünnet kılınmaz yatsı sadece iki farz kılınır ve gece namazı kılardı seferde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kesinlikle e, gündüz vaktine gelen namazların sünnetlerini kılmamıştır ve sünnet olan revatit namazlardaki bunların da evde kılınması asıldır buyur dedecek babam ya aşağı gelsin biraz işimiz var teyzenden baktı dedeceğim hadi bakayım canım benim hadi kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam farz namazları dışında kişinin kıldığı namazların eftal olanı evinde kıldığı namazlardır diyor evet bu namazları kılma aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi kişiyi cennete götürür. Rabbim bu amelleri hepimize işlemeyi nasip etsin. Her kim nafile olarak bir gece ve bir gündüz içinde 12 iki rekat namaz kılarsa Allah o kimse için cennette bir köşk yapar. Evet. Rabbim bunu bize bağışlasın. Rabbim bunları işlemeyi bize nasip etsin. Amin Ya Rabbi. Evet kardeşlerim, bir namaz böyle kalınır. İnşallah anlatabilmişizdir. Rabbim bize düzgün bir şekilde anlatmayı nasip etsin. Hepimize güzelce bir anlayış nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bu kardeşlerim kıldığı bu Allah hepimize kendisinden hakkıyla korkmayı nasip etsin eğer bizler hakkıyla Rabbimizden korkarsak Allah da hepimize güzel bir anlayış verir kardeşlerim namazı kılan birisi böyle kılar ama namazda yapılan birçok hatalar var mesela kişinin namaz kılarken avret yerlerini gösteren dar kıyafetle namaz kılması dar ve bedeni sıkan elbiseyi giymesi vücuda verdiği zarardan ötürü e, hatalara girmesi insanın böyle elbiselerle namaz kılması e, namazdaki hatalardandır Allah hepimize mağfiret etsin Rabbim hayırdan ayırmasın dar kendine zarar veren ve görünüşte avret mahallini gösteren bir şeyle e, namaz kılınmaz yine kardeşlerim ince, şeffaf e, vücudu gösteren vücut hatlarını belli eden Avret mahallerini ortaya çıkaran elbiselerle namaz kılmak da namazda hatadır. Rabbim hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Hanisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dediği gibi ahir zamanda ümmetim içinde giyinik çıplak kadınlar olacak diyor. Kadın şeffaf Naylon, şifen elbiselerle namaz kılmamalıdır. Çünkü kadın bu geniş e, elbise namaz kılmalıdır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bu çağına eren bir kadın başına başörtüsü takmadan, ayağına etek takmadan namaz kılmasın diyor. Evet. E, bugün de biraz. Bu namazın böyle tarifinden sonra bu yönlü bir üzerinde durmayı istiyorum. Devam edeyim mi yoksa namazın çeşitlerine mi gireyim? Bu yönlü bir tariften sonra böyle bir devam etmeyi düşünüyorum. Uygun mu? Gönül ister ki hepinize şu an güzel bir çay ikram edeyim. Ama ben içiyorum. Rabbim inşallah sizlere de nasip eder. Eşleriniz, kardeşleriniz evdekiler demleyip getirmiştir. Hem böyle akşam vaktini değerlendiririz. Hem de cehaletimizi gideriz. Değil mi? Evet. Allah razı olsun. Bizim küçük kız güzelce demlemiş. Ses de gelmesin diye kenarda çayını karıştırıyor. Şekerini öyle getiriyor. Allah razı olsun. Hepinize gönül ikram etmek ister. Ama evime, iş yerime buyurursanız hepinize ikram ederim. Evet, Allah razı olsun. Kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bir kişi setre avrete engel olan veya vücut hatlarını belli eden ya da şeffaflığı sebebiyle azaları açıkça gösteren bir pantolon veya bir gömlek giydiğinde ruku ve secde esnasında bu gömlek her zaman olmasa da bazen pantolondan çıkıp namaz kılanın bel kısmı veya avret mahalinin bir parçası açıkça görünebilir. Kişi namazına durmadan önce bunu güzelce bir e, düzeltmesi gerekir. Çünkü bu namazın adabındandır. Hatta Ebu Davud'da şöyle bir rivayet geliyor kardeşlerim. Bir çöğür dikeniyle dahi olsa önün açık namaz kılma diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Kış mevsimi misal kalın giyecekler giyiyoruz. Önümüzde mesela yelekler oluyor. Açık yelekle namaza durmayın. Muhakkak fermuarını çekin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir çöğür dikeni dahi olsa onunla diyor önünüzü ilikleyin diyor. Hepinize aleyküm selam ve rahmetullah ve Kanalı fazla takip etmemeye çalıştığım için selamınızı alamadıysam hakkınızı helal edin. Toptan hepinize aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. Kardeşlerim ister cehaletten olsun ister tembellikten olsun isterse hayıtsızlık sebebiyle olsun Rabbinin huzurundayken bedeni emredildiği gibi örtme gerekiyor. Rabbim bunu hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Erkek için avret mahalli göbekle diz kapağı arasıdır. Kadının ise her tarafı avrettir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor buluğa ermiş bir kadının namazını ancak başörtüsüyle kabul eder diyor. Burada kadın evindeyken evinin içindeyken Başını örter, ayağına etek giyer, eteğinin uzunluğu da topuklarına kadardır. Rabbim hayırdan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü ve vesselam, Onlar diyor yedi yaşındayken onlara namazı emredin diyor. Kuşkusuz burada anaya babaya, küçük yaştaki çocuklara namaz hususunda emir vermesi, namazın bir takım şartlarını rükunlarını öğretmesi, onu bilinçlendirmesi gerekiyor burada onun giyimine kıyafetine de bizlerin çok çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü her doğan çocuk fatrat üzerine doğar kardeşlerim unutmayalım Allah hepimize mağfiret etsin Anne baba neyse Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrikse müşrik yapar diyor. Rabbim bizlere Müslümanlık nimetini verdiği gibi bizden gelen nesillere de nasip etsin ve onları hep hayırda kullansın. Kardeşlerim, erkekler için elbisenin yerde sürülmesi, topuktan aşağı geçmesi haramdır. Bunu çocuklarımıza da öğretmemiz gerekir. İster namazda olsun, ister namaz dışında olsun elbiseyi aşağı salma haramdır. Bu Allah'a karşı çok açıkça bir isyandır. Günümüzde pek çok kişi bunu yapıyorlar. Ebu Davud'da gelen bir rivayette bakın çok şiddet tehdit içeren bir hadis-i şerif var. Şüphesiz diyor Allah elbisesini salmış olan kimsenin namazını kabul etmez diyor Rabbim hayırdan ayırmasın ee, Rabbim Hakk'a giden Hakk'a gönül verenlerden eylesin mesela e, bazı yöreleri gezerseniz en azından nasıl diyeyim yaşadığımız yerlerde şöyle örnek vereyim Hani şu folklor ekipleri falan diyorlar ya. Hani çıkıp davullan, zurnayla hoplayıp zıplayanlar var. Şu erkeklere hiç dikkat ettiniz mi giyimlerine? Pantolonları hemen böyle e, diz kapaklarının altında biter. Ondan sonra hep yün çorap gibi bir çorapla gelir. Hiç dikkat ettiniz mi buna? Neden yaptıklarını? Dikkatinizi çekti mi kardeşlerim? Ejdat geçmişimiz Allah hayırda yarışanlardan razı olsun ee, elbisenin bakın bitimini pantolonun bitimini erkeklerde hemen diz kapağını geçince bitirmişler çünkü sünnet budur dinde gelen budur ondan sonra hep bir çoraplan, bir şeylerle hep o oraları ilave etmiştir veyahut yazsa yazsa oralar çıplak kalmış sadece ayakkabı giymiştir Bakın bunlar çok dikkat etmişler. Bugünkü ise İslam'ın hakim olmaması aynı şekilde giysiye de yansımış. Gel dedeciğim. Kızdırmışlar herhalde dedem seni. Yok dedem kızdırmadılar. Anne benim evime onlar. Ha tamam. Tamam ben konuşurum onlarla. Dedeciğim. Sen otur. Gel. Gel dedeciğim ben de. Gel canım. Tamam sen şöyle otur. Gel. Gel dedeciğim evet kadınlardaysa kardeşlerim kadınların eteğinin yerde sürünmesi daha eftaldır Rabbim bu güzellikleri tekrar yaşamayı hepimize nasip etsin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün vücudunu azalarını örtecek biçiminde bir kıyafetle namaz kılmayı daha uygun görmüştür kardeşlerim Yine kardeşlerim namazdayken Allah Resulü ve Vesselam sizden biriniz diyor esnediğinde elini ağzına tutsun. Çünkü diyor şeytan diyor oradan içeriye girer. Namazda esnemek de hatalardan bir tanesi kardeşlerim. Mümkün olduğu kadar esnememeye ve insanın kendini sıkmaya gayret etmesi gerekir. Çünkü diyor bu şeytandandır diyor. Rabbim şeytanın şerrinden her türlü vesvesesinden bizleri korusun. Yine kardeşlerim namazdayken kolları ve paçaları sıvama, hani katlama oluyor yani insanı abdest alıyor öyle kalıyor veya paçayı topluyor. Bu şekilde namaz kılma da hatadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan men ediyor. Kollar katlıysa, ayak paça sıvalıysa bunların da indirilmesi gerekiyor. Allah dikkat eden kullardan eylesin bizlere. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'de gelen bir ifadede kitabı salatı okursanız Nesli'de, İbn-i de var. Ben diyor yedi uzun üzerine secde etmekle saçı ve elbiseyi kıvırmamakla emrolundum diyor bu rivayetleri burada bulabilirsiniz. Allah hayırdan ayırmasın. Yine kardeşlerim namazda dikkat edilecek unsurlardan bir tanesi de erkekler için omuzlar açık olarak namaz kılmak haram kılınmıştır. Sizden hiç kimse diyor, omuzu açık bırakacak biçimde tek parça bir elbiseyle namaz kılmasın diyor. Anlatabildim mi? Nereyi tekrarlayın? Evet. Sizden hiç kimse omuzu açık bırakacak biçimde tek parça bir elbiseyle namaz kılmasın diyor. Belki gündüz vakitlerinde bu insanın başına gelmeyebilir ama sabah namazına adam kalkır uykulu uykulu gözlerini silerek gidiyor besmele çekip çekmediğini hatırlamıyor yarım yamalak abdest alıyor. tak Allah'ın uzuna duruyor ama yatağı gözünü dikiyor tabi bu bizim için geçerli değil ama yapanlar varsa diyorum yani şaka olarak ee, atlet eğer askılıysa omuzlar açıksa erkekler için diyorum bununla namaz kılınmaz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle bundan men ediyor omuzları kapatacak bir giysi alacaksın ya da atleti çıkaracaksın. Anlatabildim mi? Hiç kimse diyor sizden omuzu açık bırakacak biçimde tek parça bir elbiseyle namaz kılmasın diyor. Burada anlaşıldı mı? Anlaşılmayan yer var mı? Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine kardeşlerim Rabbim bizleri mağfiret etsin öyle hallere gelmişiz ki Allah bize acısın bizlerin hepsine imanı topluca yaşamayı kardeş olmayı nasip etsin bunlar oldu mu birçok şey düzelecek bugün çocuğa bir elbise alıyorsun kendine bir giysi alıyorsun dikkat etme et etme hemen hemen her elbisede bir suret bir resim görüyorsunuz Adam oraya çakmış. Hatta geçen günü baktım, önümde namaz kılan gencin, gizli bir resim yapmışlar. Koskoca bir ejderha yapmışlar. Böyle bir adam baktı mı korkar yani, birden kafayı uzatmış gibi. Ee, elbiseni üzerinde resim olan elbiseyle e, namaz kılmak da hatalardan kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan nehyediyor. Bunlara çok dikkat edelim. Ee, Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Dikkat edebildiğimiz kadar bundan dikkat edelim. Bir de namazda e, belki bizim yaşadığımız ortamda böyle bir şey yok. Ee, anane uygulama diyeyim. Ama geçmişte ki yapılan yerler de vardı. Erkekler de kadınlar gibi saçlarını uzatıyor ve örgü yapıyorlardı. Allah Resulü ve vesselam burada namazdayken erkeklerin saçlarını örgü yapmasını topuz olarak bağlamasını yasaklamıştır. Saçları uzun erkek kardeşlerimiz varsa örgülerini topuzlarını namazda çözmek zorundalar. Hepinize aleyküm selamlar Allah, hoş geldiniz. Kadınlar için sorun değil. Sadece bu erkekler için hükümdür. Onun dışında bir müşkülat yok. Erkekler için. Evet. Onun dışında kardeşlerim e, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bazı yerler namaz dışında istediği gibi yapabilir saçını. Bunda bir sorun yok. Bizim anlattığımız namaz içinde. Erkekler için geçerli. Kadınlar için değil. Kadınlar sadece başını örtmekten mükellef. Özel soruları sorabilirsiniz ama özelime yazarsanız odadan düşüyorum onu diyeyim. Çok önemli yazın. Önemli değilse yazın. önemli değilse çok önemliyse özelime yazın. Çok önemli değilse yarınki derste de bunları tekrar ele alıp işleyebiliriz. Beni bana bırakırsanız ben böyle gideyim. Soru cevap derseniz soru cevaplarınıza da giderim. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim namaz kılarken kıble cihetinde olsun e, secde edilen yerler olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, herhangi bir hac, resim bir şey oldu mu kardeşlerim e, bunu ya tamamen kapatırdı ya kazırdı ya da oradan onu silerdi koparırdı yani bu tür şeylerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri nehy ederdi amin Ecmai. yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı elbiseler vardı ki safranla boyalı iki elbise görmüş ve kuşkusuz bunlar kafirlerin giydiği elbiselerdir. Onları giymeyin demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam sellem bunlarla safranla aspurlu elbiseyle namaz kılmayı bizde de hata olarak görmüştür. Kardeşlerim yine namazda öyle şeyler var ki İnsanlar bunun çoğunu terk etmişlerdir. Mesela Allah Rüşmü Aleyhisselatü Vesselam ayakkabınızla meslerinizle namaz kılın. Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler bunlara muhalefet edin. Demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim ayakkabıyla Evet, meslerle namaz kılınır. Rabbim bu alışkanlıkları, bu sünnetleri bizlere tekrar kazanmayı nasip etsin. Belki hatırlarsınız, hoca efendiler camilerde birçok hocalar sohbetlerinde zikrettikleri bir rivayet var. Ben de hatırlatayım inşallah. İmam Nese'yi Kitabı Salat'tan akleder nakleder bu rivayeti. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün namaz kılarken Cibril geliyor ayakkabısını çıkarmasını söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken ayakkabısını çıkarıyor sahabeler de sanki bir komut almış gibi hep birlikte ayakkabılarını çıkarıyor namaz bittikten sonra Aleyhisselatü Vesselam e, neden ayakkabılarınızı çıkardınız diye sorduğunda Ashab ne diyor hatırladınız mı Ey Allah'ın Resulü sana vahiy geldiğini zannettik. Bir an olsun tehir etmek istemedik. O yüzden namazdayken sen çıkarınca biz de çıkardık diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril geldi. Ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben onun için çıkarttım. Siz de ayakkabılarınızla mesleğinizle namaz kılın. Yahudi ve Hristiyanlar bunu yapmaz. Onlara muhalefet edinir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ayakkabıyla, meslerle namaz kılınır. Bu da namazın dikkat edilecek noktalarındandır. Ama şunu diyeyim, siz siz olun, önce öğretin. Öğretmediğiniz zaman namazdayken bile şuna bak ayakkabıyla namaz kılıyor, şuna bak, bak sakalına bak, boyuna, posuna bak diye Arhan'da konuşurlar, namazınızda fesat ederler. Allah hepimize güzel anlatma, dinini yayma, öğretmeyi nasip etsin. Öyle hale gelmişiz ki, ortam öyle olmuş ki sanki, sünnetler gitmiş, bidatlar sünnetlerin eline yerine geçmiş. Sünneti uygulayıp da bidatı reddettini, vay dinden bir şey reddettim diye adama saldırıyorlar. Demek ki ayakkabılarla da meslerle de ne yapılırmış? Namaz kılınırmış. Evet. Kardeşlerim Allah hayırdan ayırmasın. Hepimize mağfiret versin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Öyle insanlar var ki bazen rastlamışsınızdır. Belki cehaletten, belki taklitten Hepinize benden bir çay. Ee, bazı gittiğiniz mescitlerde falan birilerinin böyle taşa secde ettiğini görürsünüz. Hiç gördünüz mü? Yuvarlak bir taş koyup alınlarını ona koyarlar. Kerbela'nın kutsal olduğunu ve oranın toprağından yapılan bir taşa secde edilmenin sevap olduğunu ifade ederler. Ve bugün bunu Şiiler yapar. Ve namaz esnasında ancak buna secde edilmek gerekir derler. Ve e, Kerbela toprağına secde edilmeden secde edilmez derler. Kardeşlerim bu Allah'ın kitabında Resulullah'ın sünnetinde olmayan bir şeydir. Bu aynı zamanda da İslam inancını bozar, tevhid inancını bozar. Bu şekilde amel edenleri gördüğünüzde uyarın. Çünkü taşa secde etme, sadece oranın mübarek olduğunu bilme, Kur'an ve sünnette gelen bir şey değildir. Bu da namazda yapılan hatalardan bir tanesidir. Ben hiç görmemiştim, duyardım da hiç görmemiştim. Bir gün camiye gittim namaz kılıyordum. Ezan ile arasındaki namazı kılıyordum Cuma'da. Cuma günü. Böyle Rukiye'ye gittiğimde insan gayri ihtiyarı e, ayağının arasını görüyor. Rukiye'ye gittiğimde baktım. Tam benim topuğumun dibinde bir taş var. Gayri ihtiyarı nasıl olduysa namazda ona elime verdim, Sünnet kılıyordum tabi bir baktım sekiz kişi birden etrafına verdi. taş da taş Allah hepimizi mağfiret etsin ya dedim bunu dinde delilini getirirsiniz ya da yutarım gene vermem Allah dedim onlar istedi ben vermedim üstüme üstüne geldiler arkadaş bunu yapan benim dinime itikadıma göre müşriktir eğer doğruysa bunu bana anlatın ben ne yapayım niye ben burada buraya normal yere secde ediyorum da sizin gibi taşla secde etmiyorum inanın secde edenler taşım da taşım dedi başka bir şey demedi neden yaptıklarının bile farkında değiller sonra onlara dedim ki benim Resulüm diyor ki dedim aleyhissalatü vesselam iddiacıya iddiasını ispatlayabilmesi için mühlet ver onlara mühlet verdim 10 gün sonra geldiler inanın yine bir şey anlatamadılar Molmanıza gidin kitaplarınıza gidin nereye giderseniz gidin dedi Allah böyle gülünç durumlara düşüp şeytanın oyuncağı olmaktan bizleri beri buyursun kardeşlerim bunlar taşa secde edemezlerse ellerini birleştirir onun üzerine secde ederler ve selamdan sonra 3 kere ellerini omuzlarına kadar kaldırır seviş secdesi yaparlar. ve yere beyaz bir mendil veya beyaz bir kağıt serer, taşı koyamazlarsa ona secde derler. Dinde böyle bir şey yoktur. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Kardeşlerim namazda bir de üzerinde resim bulunan mekanlara doğru veya üzerinde resim ve nakış bulunan seccade üzerinde ya da içinde resim bulunan mekanda namaz kılma, insanı oyalaması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men etmiştir. Kendisi bir elbise giydiğinde bunun desenleri namazda dikkatini dağıtıyor ve bunu benden uzaklaştırın diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu çıkarmıştır. Ve kılmış olduğu namazlığa desenler düz olan bir şeyi istemiştir. Rabbim dikkat edenlerden eylesin. Değil, üstünü kapattıkları doğumlu. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz bölgelerde zaten resim bulunan eve melek girmez diyor Ebuzer kardeşim. Nese'nin 2033 ne no olur yanlış hatırlamıyorsam resimlerin hepsini imha et diyor hadis-i şerifte tamam Allah razı olsun evdeki bütün resimleri imha et diyor Allah edenlerden eylesin en basit düştüğümüz haramlardan bir tanesi bu resim meselesi Allah hepimizi ıslah etsin çok basit düşüyoruz buna Hani Allah Resulü Vesselam bir kabrin yanından geçerken diyor ya sizin diyor önemsemediğiniz bazı işlediğiniz günahlar var. İşte şu diyor sidik sıçrıntısına dikkat etmez bevlıne. Şu da diyor insanların arasında laf getirir götürür. İşte bunlardan azap görüyor diyor ya. En dikkat etmeyip çok basit düştüğümüz meselelerden bir tanesi bu. Allah hepimizi ıslah etsin. Allah hepimizi uzak kılsın bu meselelerden. Çok basit düşüyoruz yani. Evet kardeşlerim. Yine kabirler üzerinde veya kabirlere doğru Allah Resulü'nün ve sellem namaz kılmayı nehyetmiştir. Eledeme fırkayın hacı. Rabbim merhametlidir. Kişi ona döndüğünde Kişi İslam'a girdiğinde İslam'ını güzelleştirdikçe geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Kardeşlerim İslam dini zorluk, nefret ettirme dini değildir. Kişi İslam'a girip de İslam'ını güzelleştirdiğinde geçmişi de hazırı da silinir. Allah İslam'ını gittikçe güzelleştirenlerden eylesin. Bizler arınmış, tertemiz, günah işlemeyen melekler gibi değiliz. Bizler günah işleyen insanlarız. Allah bizleri mağfiret etsin. Bilerek, isteyerek, günahı ısrarla yapanlardan Rabbim bize eylemesin. Hafif gören, basit görenlerden eylemesin. Bunlar önemli. Allah arınmayı nasip etsin. İçinizde diyor Allah katında bir dost olmayı en çok hak eden kişi benim diyor. Şüphesiz Allah İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edindi. Eğer ben bir dost edinecek olsam Ebu e dost edinirdim diyor. Dikkat edin sizden öncekiler peygamberlerinin kabirlerini mescit ediniyorlardı. Sakın ola ki kabirleri mescit edinmeyin. Ben sizi bunlardan men diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Yahudi ve Hristiyanların belasını versin. Onlar peygamberlerin kabirlerine hep mescit edindiler kardeşlerim. Allah'ın laneti Yahudi Hristiyanlara olsun. Onlar peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Ve bugün Muhammed ümmetine bakın. Karışı karışına Arşına arşına onlara ne yaptılar? Uymaya gittiler. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Allah Resulünün dediği gibi Ali Sallati vesselamın insanların en kötü olanları kendileri hayattayken kıyametin korktuğuna şahit olanlarla kabirleri mescit edilenlerdir diyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Aynı değişen bir şey yok kardeşler. Allah'ın mezarımı kendisine tapınılan bir ibadet hanesine dönüştürmetir. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, bugün öne hale gelmişiz ki yaşadığımız ortamda e, nerede bir cami olsa hem de kıble cihetinde o zaman bir mezar onun üzerine bir türbe türbe yapamasalar koca bir sarıklı bir taş birçok şeyler var kıble cihetinde kabir olmadığı müddetçe tasa değil kardeşlerim ama kıble cihetinde kabir varsa oraya doğru namaz kılmayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizlere yasaklıyor hatta kabirler üzerine veya kabirlere doğru namaz kılma yasak olduğu gibi kabristan içinde camide yasaklanmıştır kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Ee, namazda bir de en çok ihmal edilen konulardan birisi de sütre kardeşlerim. Allah Resulü ve Selam mutlak surette sütreye doğru namaz kılmayı ve herhangi birinin sütrenin önünden geçmeye çalıştıysa onu engellemesi ve geçiyorsa hala direniyorsa onu dövmeyi emretmiştir. Hem de namazda ha. Birisi diyor koymuş olduğunuz sütrenin önünden geçmek isterse sağ elinizden göğsüne şöyle hafif vurun durdurun. Hala geçmek isterse onu dövün çünkü o bir şeytandır diyor. Bilmem anlatabildim mi? Ee, bilmem artık. Tekme tokat bize yakışmaz. Sadece göğsünden itin durdurun diyor. Ben bunca zamanda iki sefer başıma geldi. İkisinde de o da bir acayip oldu, ben de bir acayip oldum. Çok acayip oluyor yani. Bir çok insanda namazı bozdular. Yani benimki de bozulmak gibi oldu çok acayip oluyor yani. adam bir korktu bir şaşırdı ben de biraz ufak tefek olduğum için çok korktu adam ne dediğini bilmiyor salak salak konuştu birçok adamın namazını da bozdu evet Allah hepimize mağfiret etsin Allah Resulü aleyhissalatü sizden biriniz namaz kıldığında sütreye karşı namaz kılsın sütreye yakın dursun ve kimsenin sütreyle kendisi arasından geçmesine izin vermesin. Eğer birisi önünden geçmeye çalışırsa kendisini engellemek için mücadele etsin. Zira bu geçmeye çalışan şeytandır diyor. Evet kardeşlerim. Rabbim buna dikkat edenlerden eylesin. Allah hayırdan ayırmasın. Evet bir de kardeşlerim bazı insanlar vardır bilmem sizde gördünüz mü namazdayken sağa sola hatta yönünü kıbleden çevirenler olur bunlar da dinde haram kılınanlardandır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asıl hırsız kimdir bilir misiniz diye soruyor asıl hırsız kimdir bilir misiniz diyor Allah Resulü bilir, Allah ve Resulü bilir dendiğinde asıl hırsız namazı, namazında sağa sola tilki gibi bakandır demiştir. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ee, devam edelim mi? sıkmadık değil mi? Devam edelim biraz daha. Evet. Ben devam edeyim. Sorularınız inşallah hiç sormadan da e, ben sormanıza da mahal bırakmadan eee Cevaplamaya çalışıyorum inşallah. Evet. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yine namazda namazı tarif ederken dikkat ederseniz niyetten bahsettik. Niyeti açıkça söyleme işte durdum, divana uydum, Kur'an'a yönüm, kıble kıblem, Kâbi'ye diye belki siz de halk arasında e, birçok şey e, öğrenmiş olabilirsiniz. Dille bunları söyleme e, bidattır. E, dil ile ifade edilmez. Kalple ifade edilir. E, bunun dışında bir şey yok kardeşlerim. Sadece kalplendirme yine kardeşlerim nasıl niyet edeceğiz doğru şimdi şöyle diyeyim niyet hep kalptir ameller niyetlere göredir burada dil hareket etmeyecek dille bunu seslendirmeyeceksin olay bu niyette anlattığım gibi mesela yatsı mı Yakup yatsıyı kıldınız mı abdest alıp kıbleye doğru döndüğünüzde Allahu Ekber dediğinizde kalbinizdeki niyet ne eşiniz kardeşiniz birisi hangi namazı kılacak Yakup diye sorduğunda ne dersiniz yatsıyı kılacağım yani insanın yöneldiğinde neye yöneldiği kalbinde vardır bunu dillendirme bidattır Allah Resulü'nden aleyhissalatü vesselamda böyle bir şey gelmemiştir bir de kardeşlerim namazda yapılmayan en çok ihmal edilen meselelerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat ettiyseniz namazın tarifinde de her tekbirde iki elini de omuzlarına kadar kaldırıp indirmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazında bu böyledir. Ve her tekbirde, her rükünde eller hep omuzlara kadar inip, kaldırılıp indirilmiştir. Bu peygamber aleyhisselamın sünnetidir. Bu terk edilemez. Bilmeyen kardeşlerimiz bunu yerine getirsin inşallah. Ee, Yakup kalpten tabii ki birçok şey geçer kardeşim. Allah hayırdan ayırmasın. Ee, dillen söylemeyince sorumlu ee, olmazsın diyebilirsiniz ama kişinin sorumlu olduğu yerde vardır mesela kalbinizden namaz kılarken sizi birinin izlediğini görür namazınızı güzelleştirirseniz ki bu kalbinizde olan bir olay ne güzel namaz kılıyor desin ne kadar takvalı ne kadar bakhoş e, ibadet yapıyor desinler diye kalbinden geçersen geçirirsen bundan sorumlu olun mu? Olmanlı. Olur musun? Olmaz mısın? Evet, hayır. El cevap, evet. Oğlum. Demek ki kalpten çok şey geçiyormuş. Allah bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Bir meseleyi tutup da, yani şunu için misal verdim. Her şeyi yamamayalım. İlla o mesele buraya olacak diye bir şey yok dinde gelen bu Allah hayırdan hayırmasın. Ha benim bildiğim bu benim bildiğim bu evet devam edelim yine namazda kardeşlerim erkek olsun kadın olsun eller göğüsler üzerine bağlanacak sol kolun üzerine sağ kol gelip göğsün üzerine çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, biz peygamberler namazda, kıyamda sağ eli sol elin üzerine koymakla, göğsün üzerine bağlamakla emr diyor. Allah bunu yapanlardan enesin. Alaküm Allah hepimizin gecesini mübarek kılsın. Evet, biz peygamberler sahuru geciktirme. İftarı erken yaptı, yapma. Namazlarımızda sağ ellerimizi, sol ellerimizin üzerine koymakla emrolunduk diyor. Bunu bu haride bulabilirsiniz. Benim oğlum da Emre öyle yapıyor. Oynayayım. Banyoymuyor ya bu. Ben de oynayayım. Hem de has oynayayım valla oğlumun adı da Emre damadın abisinin adı da Yunus evet devam ediyoruz inşallah eğer isimlerle bu işler oluyorsa bunlar bu saydığım isimlerin hepsi benim bu anlattığım gibi amel ederler tamam mı hıh Allah onlar niye yapmamış öbür şeyler ben bilmiyorum ya. tabi tekrar edeyim inşallah Muhammed Ümmet erkeklerde paça o şemeye geçmeyecek kardeşlerim ee, geçerse bu Allah'a isyan diyor kadınlardaysa etek yerden sürmeyecek. hatta Allah onlara merhamet etsin bizim eşlerimizi kız çocuklarımızı da onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip etsin e Allah'ın Medine'nin diyor sokakları hep diyor pislik ve pisliği etek onlara değer pislenir diyor aleyhissalatü vesselam şurası da toprak odunu temizler diyor şuraya sürter burada pisliğe sürterse şurada da toprağı sürter temizlenir diyor evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. kardeşlerim yine tekbirden sonra iftitah tekbirinin duasından sonra enuzu yani şeytandan Allah'a sığınmayı unutan, terk eden kardeşlerimiz olabilir. Bunun terk edilmemesi gerekir. Çünkü iftitah tekbirinin hemen akabinde korunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınılır. Bunu unutmayalım Allah rızası için inşallah. Pantolon diyenler varsa Allah Resulü ve Vesselam baldızı esma geldiğinde kendisi şeffaf bir şey geliyor, dar bir şey yüzünü hemen çeviriyor ve diyor ki bir kadın bir kız buluğu uçağına hayız görme zamanına geldiğinde başına eşarp takmasın estağfurullah, tövbe tövbe fazla konuşunca dil sürçüyor başına eşarp takmadan ayağına etek takmadan namaz kılmasın diyor anlatabildim mi kardeşlerim kadının namazında evindeki namazında başına başörtü ve eteği de bon olacak yeni namaza başlayanlar baş açık olursa sırf namazda kapatıyorsa sonra açıyorsa nasıl olur el cevap İnşallah hayır olur. Ne diyeyim? Aleyküm ee, Eller kulak memesine kadar kaldıracak mıyız? Damat hoş geldin Götür bakayım. Ee, el cevap birinci de e, namaza başlarken eller kulak hizasına kadar kalkar Yakup. Aleyküm selamlar. Hanzala kardeş geldi. Bir Hanzala hadisi hatırladık. Daha sonraki ise rükun içindekiler omuzlar hizasına kadar Yakup. Allah Hanzalaya rahmet etsin. Ee, Hanzala, Ebu Bekire geliyor. Bir hadis alası verelim mi? Hanzala diyor münafık nafık oldu? Ne oldu ki diyor? Biz diyor peygamberin yanındayken dünyayı ehlimizi unutuyoruz diyor. Ehlimizin yanına gelince de orayı unutuyoruz diyor. Ebu Bekir diyor ki vallahi diyor Ebu Bekir'in nefsi de münafık oldu zamandır. Gel bunu Allah rısından bir soralım. Ali ve vesselam'a geliyorlar. Ali ve vesselam efendimiz bu sizin anladığınız gibi değil diyor. Eğer sizler benim yanımda olduğunuz gibi her yerde böyle olsanız melekler hepinizden müsaafa eder, hepinizi gölgelendirir diyor. Evet. Bilmem mi? Allah hepimize mağfiret etsin. Evet. Rabbim o meleklerin müsaafa ettiklerinden bizden eylesin kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim Muhammed Ümmet'in sorduğu soru aslında güzel bir soru. Allah imanımızı artırsın. Allah gayretimizi artırsın. Hakikaten iman gönülleri işleyince imanın dalları vardır. Yaprakları vardır. çiçekleri vardır. Meyvesi vardır. Allah imanımızı artırsın. İman arttıkça amel insanı zorlayacaktır. Ben o soruya bu kadar cevap vereyim iman arttıkça insanı bir şeylere zorlar. Rabbim imanını artıranlardan eylesin. Neresi düşündürüyor Yakup? Ben biraz yorundum. Biraz esneyim. Bir Kuran arası verelim mi? Ondan sonra devam edelim. Olmaz mı? Hakikaten biraz şiştim. Devam ederiz Jacob inşallah. Bir Kur'an arası verelim inşallah. Haydi bismillah. Alimden başına birkaç sayfa okuyalım inşallah. Selamun aleyküm ve rahmatullahi ve berekatu. Âûzü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 وَرَافِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بيان فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بظنوبهم والله شديد الإقاب قل للذين كفروا ستغنبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْ إِمْرَأٍ عَين وَاللَّهُ يُغْنِي بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ظين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر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 الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصر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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ, فَإِنَّ اللّٰهَ <الْحِسَاب> Allah اللّٰهَ سَر۪يُ الْحِسَابِ Allah razı olsun. Evet. Gönüller yumuşadı değil mi? Evet. Amin. Amin. Devam edelim mi namaz kılmaya? Evet. Allah hepimizi mağfiret etsin. Amin. Ecmain. Kardeşlerim, namazda yine bazı hatalar var. Bunlardan bir tanesi, gözleri yukarı doğru semaya dikme, secde mahallinin dışındaki bir yere çevirme, sağa sola bakma, bunlar haram kılınmıştır. Çünkü, çünkü, teşeğütte bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözünü şehadet parnağından ayırmazdı kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Namazda diyor etrafa bakınma şeytanın kulun eda etmekte olduğu namazdan sevabından yaptığı bir hırsızlıktır diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Yine namazda Allah Resulunun İslam'ın bazı nehiyettiği hareketler var. Bazıları böyle namazda dikkat ederseniz gözünü hep semaya diker. Ali Sallallahu Aleyhi ve Selam şu insanlar diyor namaz esnasında gözlerinin için göğe doğru dikerler. Ya bundan vazgeçerler ya da gözleri kör olur diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim bunlar namaz içinde yasaklanan hoş görülmeyen meselelerdendir namazda kıyamdayken secde mahalline rüküdeyken parmak uçlarına secdedeyken şehadet parmağına bunlar namazın adabındandır Allah huşulu güzelce namaz kılmayı hepimize nasip etsin bir de kardeşlerim namazda bazı insanlar vardır ki sanki içinde kurt varmış gibi kıpır kıpır kıpırdarlar namazda bu tür hareketler e, nehyedilmiştir fazla kıpırdanma bir şeylerle meşgul olma yasaklanmıştır e, namazda parmakları kenetleme tırnakları temizleme ayakları böyle sürekli hareket ettirenler vardır. Böyle ne varsa tik gibi. Başka zaman bak adam gibi dururlar. Namaza durduğunu bacakları oynar durur. Böyle hani bir hareket ettirir. Bu tip hareketler. Elbiseyi şurayı burayı düzeltmeler. İşte orayı burayı kaşımalar. Bunlar huşuyu bozar kardeşlerim. Allah kimin huzurunda durduğunu bilen sannı kullardan eylesin. Anlamadım yapıp bir aç bir kapat olur mu hocam? Sesin mi? Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın. Bazıları taburunun Kutleyini karıştırır. Kimi kulağını, kimi elbisesini e, bu şekilde şeyler yasak kardeşler. Hatta bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geliyor. İnsanlar Peygamber Aleyhisselam'ın geldiğini belirtebilmek için e, ellerini kaldırıp duruyorlar, hareket ettiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam için diyor huysuz atların kuyruklarını indirip kaldırdığı gibi ellerinizi hareket ettiriyorsunuz. Namazda sukunetinizi koruyun diyor. Bakın bu bir emir. Namaz kılarken imamın kıraatını takip etmek onu dinlemektir. Sukunetinizi koruyun diyor. İmam yanılırsa erkekler "Subhanallah" diyecek. Kadınlar da ne yapacak? Ellerini Şöyle çırparak, yani sağ elini sol elinin üzerine vurarak şöyle ses çıkarıp imamın hata ettiğini bildirecek. O kadar. Evet. Afiyet olsun. Bu kardeşlerim inşallah buna da dikkat ederiz. Bunun dışında rüküde de birçok hatalar var. Allah hepimize mağfiret etsin. Mesela Hmm. ona bilahare bakalım Yakup İnşallah şimdi namazı bir takip edelim İnşallah bir tesettürle alakalı ders yaptığımızda onu da el alalım olmaz mı bu babı bir götürelim izin verirsen olmaz mı İnşallah onu da hallederiz tamam Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim e, rüküde aynı kıyam gibi secde gibi Önemli olan meselelerdendir. Bazı yörelerde özellikle Hanefi mezhebinin taklit edildiği uyulduğu bölgelerde kadınlara tam ruku yapmayı yasaklarlar. Kadınların hafif eğileceğini söylerler. Tabi sen de okuyacaksın. İmamın arkasında Fatiha okumayanın namazı yoktur. Aleyhisselatü Vesselam kadın olsun, erkek olsun, rüküsünü tam yapacak kardeşlerim. Hatta öyle hadis var ki, Allah hepimizi mağfiret etsin, rüküsünü, secdesini tam yapmayanın, Muhammed ümmetinden gayri olarak ölmesinden korkarım, diyor. Allah hepimizi mağfiret etsin. Yani namazdaki rükunlarına dikkat etmeyen bir insan, Muhammed ümmetinden gayrısına gayri bir millet üzerine ölür diyor Allah hepimizi affetsin o inşallah bundan sonra okursun Yakup ben size bir anımı anlatayım İnşallah sıkmıyorumdur akşam vaktinizi belki gecenizi bölüyorum evinize konuk olduk Allah razı olsun hepinizden bir gün yaşlı bir amca girdi benim dükkanım hocam dedi sizden dedi bir şey öğrenebilir miyim tabi buyur amca buyur dedim oğlum dedi ben dedi şöyle bir hoca dedi soru sordu da cevabını arıyorum dedi buyur amca dedim inanın öyle bir tevafuk etti ki ben de fatiha ile alakalı hadisleri çıkardım onları defterime yazıyorum ajandama namazla alakalı rivayetleri yazıyordum on sene önce falan belki daha fazla Gelince bakalım. Olmadı. Ben de de şöyle bir imam soru sordu da dedi. Şimdi dedi bir muhkim, şey bir seferi imam gelse, siz öyleyi kılacakken, alim olsa, hoca efendi buyur geç namazı kıldır deseniz. Ee, hoca ilk birle ikiyi kılıp selam verecek. Siz üç ve dörde kalkacaksınız muhkim olarak. Üçüncü ve dördüncü rekatı nasıl kılarsınız diye bir soru sormuş ben de dedim ki amcam bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Fatiha okumayanın namazı yoktur güdüktür gülüktür sen üçe kalktığında Fatiha'yı okursun dördüncüde gene Fatiha'yı okursun ferden sonra tahiyat, salli, barik, dört şeyden Allah'a sığınır selam verirsin adam dedi ki oğlum dedi bunları bana yazıp verir misin ne bileyim ben başıma işler geleceğini ben bunları yazdım Güzelce delilleriyle adamın eline verdim. Adam madem bulmuş gibi gitmiş. Meğer perşembe günleri adını zikretmeyim. Ünlü bir e, hocalardan bunlara her perşembe sohbet ediyormuş Hacı Bayram'da camide. Eee öğle'nin ikindi arasında ve soru soruyormuş. Sorduğu sorunun cevabını birine de kitap hediye veriyormuş. Aslında güzel bir şey. He, Rıza Çölle Ahmet Ümde dedi artık diyelim. Ee, kardeşlerim inan başıma neler geldi. İhtiyar kalkıyor Çölle'nin sorduğu soruya cevap veriyor. Adam diyor ki olmaz diyor böyle şey olmaz. İmamın selamından sonra sen ayağa kalkacaksın. Üçte Fatih'e okuyacak kadar duracaksın. Dörtte de kalkacaksın, okuyacak kadar duracaksın. Sonra selam vereceksin diyor. Adamı da ben öyle güzel anlattım ki bir de kağıda yazıp verdim. Adam okuyor, o okuyor derken halledememişler meseleyi. Adam demiş ki gel bak burada esnaf oraya götüreyim. Ben o güne kadar çöllüğü hiç görmemiştim kapıda iki ihtiyar girdi adam tekrar o sorusunu sordu hoş geldiniz arkadaki adamı gözüm bir yerden ısırıyor ama yani böyle birebir falan hiç görmedim yani. aman Allah'ım bir hakaretler etti bana sırf imamın arkasında fatiha okunur dediğim için yani Hacı Bayram'da durursunuz Hacı Bayram'ın yüzü suyu hürmetine rızıklanırsınız aynen bu ifadeler bakın belada da büyüdü ona şöyle dersiniz böyle dersiniz mezhepleri inkar edersiniz bak ihtiyar dedim, biraz bağırma Heh. bak Allah Resulü böyle diyor Ebu Hanife de böyle diyor tamam da Fatma'nın babası da böyle diyor dedim neticede yenişemedik ben seslenmedim çünkü çok bağırıyordu sesi hakikaten cırtlak birisi ertesi hafta Cuma'yı şeyde kılıyorum zincirli de kar yağıyor böyle üşüdük geç kaldıydık tabi yanımdaki arkadaş dedi ki la dedi hutbedeki sözü dinlemiyor musun? dedi böyle naklen hani sohbet veriyorlar ya Yo, hiç kulak vermedim la sana söyleyen biri var bak dedi burada dedi kulağımı birer dedim bu daha hızını alamamış cumhanın önünden sohbet ediyorlar ya herif adını bile vererek neler diyor neler sadece suçum imamın arkasında fatihe okunur deme Allah hepimize hayır versin kardeşlerim Allah Resulü ve vesselamın sözlerine uymayı onunla amel etmeyi Rabbim bize nasip etsin evet devam edelim mi edelim Tadile Erkan'a riayet etme namazın adabındandır kardeşlerim. Hani şu teravihlerde şu kadar dakikada kıldıran jetimamlar var ya onlar gibi değil. Ee, kıyamında, rukusunda, rukudan kalktığında, secdede, bütün azalar mutmain olana kadar e, tadile Erkan'a dikkat ederek, rukunlere dikkat ederek namazı kılmak gerekir. Allah hakkıyla kılanlardan eylesin. Hatta bununla alakalı e, rivayetlere baktığımızda kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, rivayeti bitireyim de tekbir. Ya da gönlün olsun kardeşim. İmam Cehri okuyorsa sen içinden okuyacaksın. İmam açıktan okusa da içinden dışından içinden okusa da hangi halde olursa olsun cemaat içinden okuyacak Tamam mı kardeşim Evet Allah ve vessellam bir gün mescide girdiğinde kardeşlerim saden bir tanesi olmaz Fatih'e okumayan namaz yoktur diyor. olmaz ya okuyacak benim bir arkadaş vardı dökümhanede çalışırken bir şey oldu kıyamet mi kopar diyordu o, kıyamet mi kopar kıyamet mi kopar kıyamet mi kopar kıyamet mi kopar yani Hı. evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabenin birisi namaz kılıp geliyor Selam veriyor. Aleyhissalatü vesselam selamını almıyor. Git namaz kıl da gel diyor. Sahada gidiyor. Allahına merhamet etsin. Bizlere de merhamet etsin. Tekrar namaz kılıyor. Geliyor. Selam veriyor. Aleyhissalatü vesselam. Git diyor. Namazın olmadı. Kıl da gel diyor. Adam tekrar gidiyor. Geliyor. Allah Resulü yine aynı deyince. Aleyhissalatü vesselam. Ey Allah'ın benim elimden bundan başkası gelmez diyor. Öğret ki ben de öyle kılayım diyor. Namaza niyet ettiğinde güzelce abdest al. Kıbleye yönel. Sonra tekbir getir. Arkasından Kur'an'dan kolayına gelen ayetleri oku. Sonra huzur ve sekinet ile rukiye git. Arkasından rukuden kalk bir müddet bekle sonra huzur içinde sekinetten secdeye git secdeden kalkıp huzur ve sekinet içinde bir müddet bekle ardından yine huşu ve huzur içinde ikinci bir secde yap sonra namazın diğer rekatlarında aynısını yap diyor eğer sen bunlara dikkat etmeden eğer ölmüş olsan Muhammed ümmetinden gayrı ölmüş olursun diyor La ilahe illallah Aleyküm selam Hepinizin gecesi mübarek olsun Evet kardeşlerim Rüküde, secdede Tam yapmama Namazı götürüyor Yine kardeşlerim Öyle ihtiyarlar var ki ihtiyar değil de gençleri Biraz kurtaralım Diyaneti karıştırma Şimdi ya. Biz diyanetten bahsediyoruz mu şimdi? Bırak şimdi o orada bir dursun. Akşam beş oldu mu tatil oluyor Şimdi biz bizim şeyimize bakalım. Tamam mı? Bir fıkra arası vereyim mi? Bir gün bir şey okuyor. Olur mu? Gel ben sana kıldırırım namaz bir gün bir karikatür okuyorum eğer interneti Türkler icat etseydi ne olurdu soru devam ediyor şimdi hemşerim öyle arası verdik 12 bir kapalıyız saat 3 oluyor saati gösteri. kardeş şimdi git çay molası verdik saat 5'e geliyor kardeş saat 5 oldu kusura bakma artık kapalıyız Evet, 5'ten sonra kapalıyız. Devam ediyoruz inşallah. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. ve vesselam, bir kimsenin karganın bir şeyi, kagalaması esnasındaki hareketlerini anımsatacak tarzda namaz kılmasını, yırtıcı hayvanın oturuş şeklinde olduğu gibi yere yayılmasını, tıpkı devenin kendini yatacak yer edilmesi gibi mescitte kendisine özel bir yer tahsis etmesini yasaklamış Allah hepimize mağfiret etsin bazı ihtiyamlar var ben böyle farzı kıldım oturu bakarım kafayı böyle indiriyor kaldırıyor rüküden hiç kalkmıyor Dup, aşağı iniveriyor diye böyle gidiyor geliyor daha burnu bile değmiyor ayaklar zaten havada böyle değil diyor Rabb'im hakkıyla kılanlardan eylesin. Elleri bir de böyle kardeşlerim çok dikkat edin. Özellikle kadın tayfesinde yapıyor. Bu haram. Dilsekler yere değmeyecek, kalkacak. Hani bazen dur oraya da geleceğim daha. Ee, sıkmıyorum değil mi? Sıkıyorsa hemen bırakabilirim. Onu diyeyim. Şimdi erkek birini camide namaz kılarken gördüklerinde millet dirsekleri yere değiyorsa hee bak bu mi öğrenmiş namazı derler. Halbuki nenene ne, ne dede. Nene de dede de aynı kılacak. Erkek de kadın da aynı kılacak. Şimdi devamlı cemaate gidiyoruz kardeşler. Ön saf var ya sabah namazına gidin ise ihtiyarın birinin yerine oturun. Namaza gelir. İnan var ya ayağıyla başlar seni böyle dikmeye, iteklemeye. O biter dirseyle böyle. Boşluğuna boşluğuna. Niye? Adamın yerini işgal etmişindir? Şimdi acık sağa kaçacak olsan bu sefer öbür ihtiyar başlıyor soldan dörtmeye. Adamlar safın oturacak her yerini pasellemişler. İnanın hangi saatte gelirse gelsin, onun yeri boş olacak. Aynen böyle vallahi. İnanın bizim buralarda böyle. Bakın hadis-i şerifte Allah Resulü ve vesselam, bakın tabi bugün olanları söylüyor. Sünnetin vahiyliğini inkar edene yazıklar olsun. Tıpkı diyor devenin kendine yatacak yer edinmesi gibi mescitte kendisine özel bir yer tahsis etmeyi yasak diyor Allah hepimize mağfiret etsin İnanın devamlı camiye giden ihtiyarların yerleri bellidir hayatta duramazsın evet aynı pazarcının yerine git de sıkıysan bir tezgah ver bakayım kafayı kiloyla nasıl kırıyor aynen öyle valla benim başıma geldiği için söylüyorum ben biri soydan dürtmeye başlıyor başına ne çık kaçayım desen bu sefer sağdaki bitmeye başlıyor Bakıyor sağına ihtiyar bakıyor soluna ihtiyar her geri çekileyim de aralarına girmeyim evet Allah hepimize mağfiret etsin yine kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazlarında hep konut yapmıştır ee, konutta elini açmış ve Rabbından birçok şeyler istemiştir. Çünkü insanlar Müslümanların başına gelen bir bela, bir musibet olsun. Bundan ötürü kunut okur. Rabbından yardım diler ve kafirlere lanet okur. Ee, bunu bela ve musibetlerde kunut okunur. Kunut sadece vitre has değildir kardeşlerim. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Ee, sadece vitire has değildir kunut. Her farz namazının son rekatında kunut yapılır kardeşlerim. Rabbim devamlı yapanlardan eylesin. Evet. Devam edelim inşallah. Secdede de birçok hatalar var kardeşlerim. Demin de dediğimiz gibi Uzurlar böyle yere iyice yayılması e, yedi aza üzerine secde olunduğumuz halde bazıları mesela gözlük takar burnum acıyacak diye burnunu böyle çeker alnını değdirmeye çalışır veya hafiften böyle değdirmeye çalışır gözlük kırılsa da burnumu yere değdireceğim yedi aza üzerine çünkü bunlar olmadı mı secde olmuyor kardeşlerim bazen de mescitte dikkat ettiyseniz çoğu secdeye gidince ne oluyorsa sanki dengesi bozuluyor gibi ayak topuklarını birleştirip parmaklar da kıbleye doğru gelmesi gerekirken yere değmesi ben rastladığım için söylüyorum ayakları yerden kaldırırlar kalçalarına doğru böyle hafif yanaştırırlar bunları uyarın kardeşlerim çünkü secdedeyken ayaklar da yere değecek topuklar birleşecek. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam secdeden kişinin alnının değdiği yere burnu da değmiyorsa o kişinin namazı namaz değildir diyor. Secdede tamamen e, uzuvlar yere değecek. Tabi burada e, özür olmayacak. Hastaysa mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam falan nerede diyor. Hasta diyorlar. Kalkın gidelim diyor. Ciyaret edelim. Allah'ın rahmet etsin. Hasta olan sahabeye geldiklerinde kardeşlerim, yere bir kütük koymuş. Kütüğün üstüne yastık, yorgan. Onların üzerine doğru eğilip kalkıyor, namaz kılıyor. Yani secde edecek kendisi gördü anda bakın Ali İslahtı ve çok güzel uslu bu var. Ne yapıyor bu adamdır? Namaz kılıyor. Nasıl kılıyor diyor? Ey Allah'ın nesil işte ayağa kalkamıyor oturarak secde edemediği için de işte kütük, yastık, yorgan koydu böyle namaz kılıyor. Kaldırın şunları diyor. Ayakta kılabilir ayakta kalsın. Kılamıyorsa oturarak kalsın. Oturarak kılamıyorsa imayla kalsın diyor. Evet. Allah hepimize mağfiret etsin. Yine bir gün mescide geliyor bakıyor direklerde bazı halatlar var. İplikler var. Bu ne diyor? Ey Allah'ın Resulü zevzelerinizden Zeynep e, dizleri ağrıyor. Namazda kalkamıyor. İşte oturduğundan ayağa kalkarken namaza iplerden tutarak kıyama kalkıyor. Subhanallah. Çözün bunları diyor. Ayakta kılabilen Ayakta kılar. Kılamayan oturarak kılar. Oturarak kılamayan yatarak kılar. Veyahut imayla kılar. Diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi akşamlar Burayı da anladık değil mi kardeşlerim? Gücümüz neye yetiyorsa. Evet. Bir de kıyamda dururken bazıları ayağını birleştirir veya rukiye gittiğinde böyle topuklarını birleştirir. Kardeşlerim kıyamda kadın olsun, erkek olsun omuz boyu ne kadarsa ayaklarını da o kadar açık bırakacak. Yani rahat bir durur. Çünkü cemaatle namaz kılındığında ayak topukları e, diz şeyleri ve omuzlar birleşik olacak. E, rahat bir açılım olmayınca bir omuz boyu ayaklar açık olmayınca topuklar da birleşmez, omuzlarda ne yapmaz? Birleşmez. Allah hepimize mağfiret etsin. Namazdayken ayaklarda ne yapacak? Ee, aynı şekilde bir omuz boyu açılacak. Ni Yakup anlamadım. <gülüyor> hayırlısı inşallah Allah her türlü hatadan kusurdan münezzehtir Rabbim bizleri af, mağfiret etsin ya Rabbi, eğer unutursak veya hata edersek bizleri sorumlu kılma ya Rabbi. evet Allah gereği gibi amel edenlerden eylesin kardeşlerim Allah gereği gibi amel edenlerden eylesin Subhaneke Allahumma kebiri hamdike ve, ve şüden la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbeli ve elhamdülillahi rabbil alemîn